يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فوز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوض أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لا نفس طرفت عين واسلح لشأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزني والعذ والكسل والبخل والجبن وذل الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدوي وأنت نصير بك جول وبك سول وبك أقاتل حسنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفينهم بما شئت اللهم انا اوذ بك من الاربع من علم لا ينفع وقلبنا لا يخشع ومن نفسنا لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين والحمد لله رب العالمين اوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ينفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد, ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ, لكم الدين فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ أم كونتم شهاداً إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ مَا لبنيه ما تعبدون من بعدي قالون عبدوا إلىك وإلى آباءك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلى هواحدة ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ve nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana shahidin shakirina bi qalbin salim. Assalamu alaykum barakatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah-u azim Şan hakka hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı, batılı batılı olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Evet, şimdi Kur'an-ı Azim-i Şan'da kaldığımız 127. ayetten, Bakara suresinin 127. ayetinden 134. ayetine kadar işleyeceğiz inşallah yaz Yazın bak bunları not edeceksin, soracağım bir dakika hafta ne işledik. 127. ayetten 134. ayete kadar işleyeceğiz inşallah ve bunun ilk etapta efendim cenab Hakk'ın Celle ve Alâ Hazretleri bu okumuş olduğumuz ayeti kelimelerdeki kerimelerdeki kelime ve toplu manasını ve nüzul sebepleriyle beraber bu okumuş olduğumuz ayetleri işleyeceğiz inşallah. Evet, auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve İzhani Yerfe'u yükseltiyordu kim? İbrahim'u İbrahim. İbrahim Aleyhisselam yükseltiyordu. Neyi yükseltiyordu? El-Kavva'i de temellerini. Neyin temellerini? Minel-Beyti. Beytin, Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Kimle beraber? Ve İsmail ile İsmail ile beraber. Ne diyorlardı? Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Takabbel, kabul buyur. Neyi kabul buyur? Minna, bizden. İnneke şüphesiz ki sen, ente yalnız sen, semî'ün, semî'sin, yani işiticisin, alimun alimsin bilicisin. Hani İbrahim Aleyhisselam ile, İsmail ile beytin temellerini yükseltiyordu. Rabbimiz bizden kabul buyurur şüphesiz sen semi duyansın, alim bilensin, sensin yalnız sen ya Rabbi Rabbena onların dualarını şimdi dile getiriyor Rabbena ey bizim Rabbimiz ve cealna ikimizi de kıl İsmail aleyhisselamla ikisi Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı onu yükseltirken bir tarafta da Allah'a dua ediyorlardı Rabbena ey bizim Rabbimiz ve cealna ikimizi de kıl ne kıl? muslimine muslimin teslim olmuş kimselerden yani müslüman olmuş kimselerden kıl. leke kime leke sana daha kimi ve min zurriyyetina ve soyumuzdan da ne ne yap ümmeten bir ümmet çıkar yani bizi sana teslim olmuş olarak kıldığın gibi bizim soyumuzu da sana teslim olmuş olmuş bir ümmet çıkar nasıl bir ümmet müslime müslim müslüman kelimesi buradan geliyor esleme eslimu İslamen, İslam'dan geliyor müslimeten yani müslüman teslim olmak kime Allah'a boyun eğmek kime Allah'a itaat etmek kime Allah'a yani bizi de mesela içimizden bizi mesela soy kendine mesela gerçekten teslim olmuş olarak yaptığın gibi soyumuzdan da bir ümmet çıkar sana teslim olmuş, Müslüman olmuş bir çıkar. Leke sana ve erina bize göster. Neyi göster? Menasikena, ibadet yollarımızı. Menasik, ina, ibadet yollarımızı. Daha ne yap? Ne yap? Ve tub aleyna, tevbemizi kabul buyur. Sana yapmış olduğumuz tevbeyi de kabul buyur. Inne şüphesiz ki sen, ente yalnız sen, tevvabu tevabsın rahimu rahim olan sensin. Rabbimiz ikimizi de sana teslim olmuş kimselerden kıl ve soyumuzdan yalnız sana teslim olmuş bir ümmet çıkar. Bir bize ibadet yollarımızı göster ve tevbemizi kabul buyur. Şüphesiz tevvap, tevbe edilen, rahim esirgeyen sensin yalnız sen. Celle Celaluhu. Müslüman ümmet hareketlerini, düşüncelerini, adetlerini kanun değer yargısı ve ölçülerini yalnız İslam'dan alan fertlerden müteşekkil bir topluluktur. Müslüman ümmet kimmiş? Bunları not edin işte bak. Müslüman ümmet hareketlerini, düşüncelerini, adetlerini, kanun değer yargısı ve ölçülerini yalnız İslam'dan alan fertlerden müteşekkil bir topluluktur. Bu topluluğu teşkil eden fertlerin milliyeti, dili, ...ırkı, şekli, rengi asla önemli değildir. Müslümanlık kişinin sırf babasının veya dedesinin Müslüman olmasıyla kazanılacak bir vasıf da değildir. Heh. Babası Müslümandır, kendisi Müslüman olacak. Dedesi Müslümandır, kendisi Müslüman olacak diye bir kayda yok. Bu kişiden kişiye fark var. Bazen baba Müslüman olur, oğul kafir olur. Oğul Müslüman olur, baba kafir olur. Evet. Rabbena Rabbimiz as gönder ki tekrar yine dua ediyorlar. Gönder ki neyim? Ne neden gönder? Fihim onlara yani onların içinden. Ne gönder? Rusulen. Resulen bir resul. Minhum kendilerinden. Kendi içlerinden onlara bir resul gönder. Ne yapsın o resul? Yetlu okusun. Aleyhim onlara neyi okusun? Ayatike senin ayetlerini. Ve yuallimuhum onlara öğretsin, neyi öğretsin? El kitabe kitabı, kitabı öğretsin. Daha ve hikmete, hikmeti. Ve kihim onları arındırsın, temizlesin. İnneke şüphesiz ki sen, ente yalnız sen, azizun aziz, hakimun hakim olan. Rabbimiz onlara kendilerinden bir resul gönder ki onlara senin ayetlerini okusun onlara kitap ile hikmeti öğretsin ve onları arındırsın şüphesiz, aziz hakim olan yalnız sensin ya, sen diye. Şimdi arındırma yani kişiyi temizleme manasındadır. Efendim şirk, şirkten arındırma küfürden arındırma, nifaktan arındırma, münafıklıktan arındırma yani İslam'ın yasak ettiği her şeyden arındırma. Bu dua ettiği duada bir Resul gönder dediği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Efendim bu duaya mazhar olduğu, kendi torunlarında birisi olduğu bu efendim ayetle anlaşılıyor. Hikmet, hikmet nedir? Sünnet, bilgi, şeriatın sırları, her işte doğruyu bulma becerisi, keskin ve ince kavrayış, ibret veren, olgunluğa çağıran, çirkinlikten uzaklaştıran söz demektir. Yani bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak Allah kime hikmeti verdiyse ona her şeyi vermiştir. Hikmet öyledir yani. Hikmet nedir? Sünnet yani. Sünneti iyi bilmek. Peygamberin yolunu iyi bilmek. Bilgi. O sünnetin bilgi kaynakları. Şeriatın sırları. Her işte doğuluğu bulma becerisi. Keskin ve ince kavrayış. İbret veren, olgunluğa çağıran, çirkinlikten uzaklaştıran söz. Evet. Ve men her kim ne yaparsa yargabu yüz çevirirse. Neden? an milleti milletinden kimin milletinden İbrahim'e İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden İlla başka mensefi sefihe sefih kılandan nefsehu kendini ve lekad andulsun istafeynahu biz onu seçtik neden? nereden seçtik? fi dünya dünyada seçtik ve innehu muhakkak ki o fil ahireti ahirette de lemine salihin salihlerdendir o Kendisi kendisini sefih kılandan başka kim İbrahim milletin İbrahim'in milletinde yüz çevirir? Andolsun biz dünyada onu seçtik. Muhakkak o ahirette de salihlerdendir. İd qale buyurduğunda lehu ona. Kim buyurdu? Rabbuhu Rabb'i. Allah Celle Celalü ona buyurduğunda. Ne buyurduğunda? Eslim. Teslim ol, Müslüman ol diye buyurduğunda Hale demişti İbrahim Aleyhisselam. Kim demişti İbrahim Aleyhisselam. Eslem tu ben teslim oldum. Eslem tu. Esleme. Eslem te derse sen teslim oldun. Eslem derse kadına hitap eden bir efendim şey olur. Te olduğu zaman muhatap erkektir. Ti olduğu zaman kadındır. Eslem tu ben teslim oldum. Kendisini kasteder. Kim? Teslim oldum. Kime teslim oldum? Rabbi Rabbine. Hangi Rab? ''Âlemin, alemlerin Rabbine ben teslim oldum.'' İbrahim Aleyhisselam dedi. ''Rabbi ona teslim ol.'' diye buyurduğunda ''Âlemlerin Rabbine teslim oldum.'' demişti. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı Resul olarak seçince ona hem kendi hem kalbin de, kalbinde hareketlerinle yalnızca Allah'a boyun eğip Müslüman ol dedi. Yani sadece mesela boyun eğmek demek, yani işte ben Müslüman oldum demek değil kalben, ruhen, fikren, yaşayış, ekonomi, bütün sosyal hayat ve faaliyetlerin tamamında boyun eğmek. Müslüman olur yani. Dedi, İbrahim Aleyhisselam ise hiç beklemeksizin ve tereddüt etmeksizin Rabbinin buyruğuna uyup, kalbim ve hareketlerimle alemlerin Rabbine boyun eğdim dedi. Evet. O sade bunu söyledi kendisine ama kendisiyle kalmadı. Ben teslim oldum demekle kalmadı. Onu vasiyet etti. Kime? Kim vasiyet etti? İbrahim'i İbrahim aleyhisselam. Kime vasiyet etti? Benihi oğullarına da, bak siz de benim gibi kalbinizle, ruhunuzla, hareketlerinizle, her şeyinize, bütün yaşantı tarzlarınızla beraber Allah'a teslim olun diye vasiyet etti. Oğullarına ve yakube yakuba da yakup da ya beniye ey oğullarım inne şüphesiz Allah'a Allah istafa seçti lekum sizin için neyi seçti eddine bu dini fela öyleyse temuttunne temutun ne can verin illa ancak entum olarak muslimûne müslüman olarak. Şimdi kelime manasında ee, böyle mesela okunduğu zaman e, tam toplu bir manayı vermeyince yani kelimeyi toparlamak sıkıntılı oluyor. Mesela bu şekil diyelim okuduğun takdirde birisini anlattığın zaman o anlayamaz mesela kelimenin ne olduğunu. Ama toplu bir şekilde anlattığımız takdirde daha anlaşılır. Mesela toplu manası şöyle. Şimdi bu biz mesela Türkçe'de soldan sağa doğru gidiyoruz Arapçada da sağdan sola doğru gidiyoruz şimdi o kelimeyi öyle mesela kelime kelime mana verdiğin zaman o Türkçedeki e, ahenk e, kurallarında biraz tamamen taban tabana zıt olduğu için tamamen yani toplu manasını vermediğiniz takdirde efendim mana da anlaşılmamış olur İbrahim Aleyhisselam onu oğullarına vasiyet etti neyi vasiyet etti? Ahmet neyi vasiyet etti? E, Müslüman olmayı. Oğullarına Allah Celle Celaluhu teslim ol dedi. O da efendim ben teslim oldum ama demekle kalmadı. Oğulları da vasiyet etti. Yani siz de Müslüman olun teslim olun. Yakup da oğullarım. Yakup Aleyhisselam da dedi ki oğullarım. Şüphesiz Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslümanlar olarak can verin. Yani canınızı ancak Müslüman iken verin. Kafir olarak değil. Namzu billah. Em yoksa şu hede. siz şahitler miydiniz İz hadara, gelip çattığı zaman Yakub'e Yakuba ne çattığı zaman el mevtu ölüm İz hani o demişti de libenihi oğullarına ma tabudune neye ibadet edeceksiniz neden min benim ardımdan benden sonra neye ibadet edeceksiniz galu o çocukları demişlerdi ki Ne'budu, ibadet edeceğiz, ilaheke, senin ilahına, senin ibadet ettiğin, senin teslim olduğun ilahına ibadet edeceğiz. Ve ilahe, ilahı olan kimin? Abaike, ataların ilahi olana da, vahiden, bir tek olan Allah. Nahnu biz, lehu ona, yalnız ona, muslimune, teslim olanlarız. Yoksa siz ölüm Yakub'a gelip çattığı zaman şahitler miydiniz yani yanında mıydınız hazır mıydınız hani o oğullarına demişti benim ardında neye ibadet edeceksiniz demişti onlar da senin ilahına ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın da ilaha olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz biz yalnız ona teslim olanlarız demişlerdi mukatil rivayet edilen mukatilden rivayet edildiğine göre bu ayeti kerime Yahudilerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin biliyor musunuz Yakup aleyhisselam öldüğü gün oğullarına Yahudiliği vasiyet etmişti demeleri üzerine nazil olmuştur. Yani bu ayetin nüzul sebebi Yahudiler kendi aralarında demişlerdi ki Yakup aleyhisselam öldüğü gün siz Yahudi olarak ancak ölün diye vasiyet etmişti. Cenab-ı Hak onun üzerine bu ayet kemeyi indirdi. Hayır siz yalan konuşuyorsunuz Allah sadece Müslüman olarak kendisine teslim olmuş olarak senin ilahına ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın ilaha olan Allah'a ibadet edin demekle efendim bu ayet-i kerime onu, onun üzerine inmiş oldu evet tilke onlar ummetun bir ümmetti kad elbette halat geçti leha kendilerinin makasebet onların kazandıkları ve lekum sizindir makunt makesebetum sizin de kazandıklarınız sizindir وَلَا Ve siz sorulmazsınız. اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların yaptıklarında sorulamazsınız. Onlar bir ümmetti. Cenab-ı Bak şimdi burada bizi toparlıyor. Onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Elbette onlar da geldi geçti bizim gibiler. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir. O ve siz onların yaptıklarında da sorulamazsınız. Onlar iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Mesela, eğer iyi yaptıysa Mükafatlarını onlar görecekler kötü yaptı Siz onların kötülüklerinden sorulamazsınız Evet burada Bu arada e, İbrahim aleyhisselamın bir şey e, Hatırıma gelmişken onu hatırlatayım inşallah Evet bu e, Bakara suresinin 134. ayette Kalıyoruz İbrahim aleyhisselam Nemrut aleyhi Lâne ile ileride zaten o gelecek inşallah Nemrut aleyhi Lâne ile efendim Şey yaparken Eee onun mesela onunla mücadele ederken o mücadelesi neticesinde efendim e, Nemrut aleyhine ona demişti ki e, önce senin Allah'ın ne yapıyor aynısını ben yapayım. O da demiş benim Rabbim ölüyü diriltir diriyi de öldürür bunu ben de yaparım demişti. Zindanda iki tane efendim esir efendim zindana atılmış kişiyi aldı getirdi birisini öldürdü birisini serbest bıraktı. Bak dedi ikisi de ölüydüler ben ölüyü dirilttim, diril de öldürdüm. Yani birini öldürüyor, işte bak bu diriyi öldürdüm, bir de serbest bırakıyor, bu zaten zindanda ölüydü, onu da dirilttim. Söyle bakın, senin Rabbin başka ne yapar? O zaman Cenab-ı şey, İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki, benim Rabbim güneşi doğudan getirir, sen ise batıdan getir. Bu şey üzerine, o kafir öyle bir apışıp kaldı ki, artık cevap bulamadı. Hemen dedi ki, harriku bunu yakın dedi. Ateşe atın. Bir sene boyunca o Urfa'nın o balıklı göl denilen yere inşallah Rabbime'ye nasip ederse o taraflara yolunu düşerse biz ziyaret edin. O balıklı göl denilen yerde İbrahim aleyhisselam'a orada efendim bütün o Babil halkı hükümdarı o Babil şey Nemrut Babil hükümdarıydı bin sene hükümdarlık yaptı. Bin sene içerisinde Allah bir kere başına bir başarısı vermedi, ama onun canını da kör topal efendim bir e, sivrisinekle onun canını aldı, kemirdi cehenneme gönderdi. Bin sene, mi bin sene e, hükümdarlık yaptı, o bin sene hükümdarlığı içerisinde efendim bir kere başına bir başarısı girmedi. Bu şey üzerine tuttu efendim. E, Odun topladılar İbrahim Aleyhisselamı attılar at, odun içine o yakacak odun için atacaklar attılar İbrahim Aleyhisselamı yaktılar ateşi bir türlü ateşin hararetinden yaka atamıyordular atamadıklarını görünce efendim tuttular mancınık yaptılar yüksek yüksek direkler hala o direkle şu anda kalıntıları duruyor o yüksek yüksek direkler efendim inşa ettiler. O direklere mancınıkları sıktırarak böyle hani sapant atar gibi İbrahim Aleyhisselam'ı o mancınıkları sıkıştırarak fırlatırlar ateşin içine. Öylece ancak atabildiler. Ateşin içine atılan İbrahim Aleyhisselam daha havadaydı. Daha inmemişti, ateşin içine girmemişti. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki ya İbrahim ben dedi Cebrail'im beni Allah gönderdi. Senin bir hacetin bir ihtiyacın var mı? Bakın. O teslim olmuş olan bir peygamber öyle itminanla dolu, öyle bir efendim imanla dolu, öyle bir hararetli Allah'a öyle iman etmiş ki zerre miktarı kalbinde şek ve şüphe olmayan ya Cebrail çekil diyor sen benimle Rabbimin arasında. Şu imana bak. Ben Allah'ın kuluyum ateş de O'nundur. Dilerse o ateşi yakar, dilese yakmaz. Cenab-ı Hak bu sefer Ya naru kunni berden ve selamen ala İbrahim. Ey İbrahim, ey ateş İbrahim'in üzerine Salim ol İbrahim'i yakma Ve bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü yerler Her tarafı Efendim sular fışkırmaya başladı Yeşillikler bitmeye başladı Ve o şekilde tabi uzundur Ben sadece bunu burada kısa olarak zaten ileride gelecek bu ilerideki derslerimize bunlar gelecek inşallah Geldiği zaman yine tekrar hatırlatacağız Evet Şimdi burada Not alıyorsunuz Bakara suresinin kaçıncı ayetinden kaçıncı ayete kadar işledik? Aldınız mı? Yok. Bak işte burada, kulağınız burada olacak. Kulağınız burada olacak. Kaçıncı ayetten işlemiştik Ahmet? He? İşte işliyoruz. Kaçıncı ayetten kaçıncı ayete kadar? 127-134 yaz. Bir dahaki efendim dersimiz 135'te başlayacak. İnşallah. Evet. şimdi Cevit'te kalmıştık. 128. Evet. Condonuya göre. Orada mı kalmıştık herhalde? Orada kalmıştık. Evet. Şimdi buradan batılıların yani mesela bu tevhid üzerindeki şahadetini okuyorduk. Condonuya göre yaratılış hikayesi yer yuvarlığının yuvarlığının kaç yaşında olduğunu arayan Alimler, arzın yeryüzünün ilk gününden ilk canlının meydana geldiği zamana kadar iki milyar yıl ilk canlı hücrelerden insana kadar geçen zaman üç milyar yıl ilk insandan bugüne kadar da bir buçuk milyon yıl geçtiğini tahmin etmektedirler. Yani bugün ilim artık Allah'ı inkar edemiyor. Bugünün en değerli biyoloji alimlerinden olan Le Conte göre Cansızlar aleminden, canlılar alemine geçiş bir tesadüf neticesi değildir. Sonsuz bir kudret sahibinin yaratması neticesidir. Yani bugün ilim artık Allah'ı inkar etmiyor. Bu varlık kainatın, kainat Allah'ın eseridir diyor. Allah-u Teala bu alemi acaba niçin yarattı? Yaratılışa gayesi neydi? <gülüyor> yani artık insan, yani diyelim ki haşa... Adam mesela kendi kendini sıkıştırıp da ya şunu şunu ya şu yarattı, şunu şu yarattı Allah kim yarattı deme değil. Allah bu yaratıklarını niçin yarattı demek suretiyle o yaratılan şeyler üzerine tefekkür etmek. Onları düşünmek. Ee, evet. Yüce İlah Kur'an-ı Kerim'de ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadırlar. Müfessirler buradaki ibadeti irfan ile Allah'ı tanıma ile tefsir ederler, bu takdirde kainatın yaratılmasıyla gaye, arif ve kamil insandır. Hayvanlıktan sıyrılıp insanlığa giderken, girerken hudut eline diline, hudut eline diline beline sahip olmaktır. Yani bunun sınırı nedir? Eline diline beline sahip olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Kim İki bacağı, iki dudağı arasında ve iki bacağı arasındakini kefil olur da onları haramdan alıkoyacaksa ben de cennete gireceğine dair kefil olurum. Burada da efendim bu şeyin hududu nedir? Eline, diline, beline sahip olmaktır. Kendisinden hiç kimsenin zarar görmemesidir. İnsanın kendi deriliğindeki insanlığa yaklaşması yine kendi içindeki hayvanlıktan kopması ve kurtulması ile mümkündür. Perinceton Üniversitesi Biyoloji Profesörü Ed Grant Jonklin her şeyi tabiat tabiat eseri olarak gören duygusuz ve ruhsuz kimselere karşı şöyle seslenir. İlmin ilmin bize öğrettiği şu muazzam tabiatı atomların teşekkülünden insanın ve şuurun tekamülüne kadar inceledikten sonra Hala bu kainat plansız ve gayasız nasıl denilebiliyor biliyor anlamıyorum. En son mesele, mesele şu, şuraya dayanıyor, İlk iki yol vardır. Bu iki yoldan biri ümit yolu, diğeri ise yeis yoludur, ümitsizlik. Yeis yoludur. Eğer kainatta bir maksat yok ise Allah da yok haşa, iyilik de yok demektir. Kainatta ve insan hayatında bir plan ve gaye varsa bu takdirde şunu kabul etmeliyiz ki her şeyin sonu yokluk, hepsi boş dememiz kendi fikir, görüş ve kabiliyetimizin noksanlığından ileri gelmektedir. Değil mi? İnsan bunu ileri sürerse o kişinin efendim kabiliyeti ve bilginin eksikliğinden ileri gelmektedir. İlahsız insanı ümitsizliğe, bührana sürüklerken. Bir Allah'a inanmak ise insanı ümide ve sevgiye götürür. Evet. Herşel'in şehadeti. İngiliz astronomi bilgin... Yazıyor musunuz? Bak. Ben ne dedim? Aklınıza bazı şeyler not edin. İngiliz astronomi bilgi bilgini Herşel der ki, ilmin sınırları genişledikçe ezeli ve ebedi olan yaratıcının üzerinde... Kuvvetli ve üstün gelen delil ve bühranlar gün geçtikçe çoğalmaktadır. Asla onun kudreti için bir sınır ve nihayet yoktur. Jeologlar, matematikçiler, astronotlar ve tabiatçı filozoflar ilmin sarahat ve kuvvet kazanmasında birbiriyle yardımlaşmaktadırlar. Bu durumda zatında ve sıfatlarında tek olan Allahu Teala'nın azametini bütün açıklığıyla ortaya koymuştur ve koymaya devam etmektedir. Batılıların Efendim şahadetini görüyorsun değil mi? Evet. Lenyin'in şahadeti. Kamil Fransız emirleri için yazdığı Tabiatta Allah isimli kitabında ondan şu satırları naklettim. Şüphesiz ki Allah ezelidir, ebedidir, her şeyin noksansız bilicidir, her şey üzerine kadirdir. O bana sanat sanatının bütün açıklığıyla tecelli etmiştir. O kadar ki aklımı başımdan alacak ve beni şaşırtacak kadar açıktır. Hangi kudret ve hikme, hangi hikmet ve idare, hangi sanatkar sanatında modelsiz olarak bir şey yapmıştır ve yapabilmektedir? Onu soruyor. Kim yapar? O yaratıcıya denk olmuştur, olabilmektedir. En küçük eşya ile en büyük eşeği yaratmak ona göre misavidir, eşittir. Şu kainatta kendisinden faydalandığımız bütün menfaatlar, onları bizim emrimize amade kılan Allahü Teala'nın rahmet ve azametine şehadet eder, sanki onların mükemmelliği ve birbirine uygunluğu, onun hikmet ve iradesinin genişliğini ve azametini bize haber vermektedir. Böylece onu yok olmaktan ve te teceddütten muhafaza etmiştir ki onun azamet ve yüceliğini her an ikrar eder. <gülüyor> sudat bu sudat su, dağıtı. su, dağıtı, su. <Gülüyor> <Gülüyor> Herbert Spencer'in şehadeti bir İngiliz filozofu olan Herbert Spencer bu konuyla ilgili olarak Terbiye adlı kitabında şöyle der. İlim bütün hurafeleri tenakuz teşkil eder. zıttık teşkil eder. Onlara zıttır. Fakat o dinin bizzat kendisine asla zıt değildir. Umumi tabiat ilimlerinden pek çok şeylerden inkarcı ruhu bulunur. Ama gerçek olan ilim satıhtaki malumatla uğraşmayan, hakikatlerin derinliklerine kök salan ilimdir. Gerçek ilim şu ruh dünyasından beridir. Tabiat ilimleri dine zıt olmaz. Tabiat ilimlerine yönelmek, onlarla uğraşmak sessiz bir ibadettir. Şu ayeti kerime buna işaret etmektedir. Allahü Teala'nın sözünde onlar salim akıl sahipleri öyle insanlardır ki ayakta iken, otururken, yanları üstünde yatarken hep Allah'a hatırlayıp anarlar. Ve göklerin, yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler. Fikirlerini kullanarak şöyle derler. Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen bundan pak ve zehsin, Bizi ateşin azabından koru. Ali İmran suresi 191. ayet. Evet, en son Profesör Amiel'e göre iman ve ilim. 33 yaşındayken şöyle yaşıyordu kendinden vazgeç kadehne acı tatlı ne düşmüşse iç kalbi doğruluğun güzelliğin iyiliğin insanlara sevginin bir tapınağı yap sevgi ve aşk insanı ilaha götüren en kısa yoldur saadet muhabbet ve aşk ile il Allah'a ulaşılabilmektir yani aşk derken kadın aşkı değil de ilahi aşktan kastediliyor. Yani Allah'a aşık olmak, onun emrine aşık olmak, onun yasaklarından efendim uzaklaşarak aşık olmak. Efendim emrettiği şeylere dört elle sarılarak yap mesela aşk yaşamak, yasak ettiği şeylerden de o aşkla o yasakları terk etmek. İnsan dünyayı göğsünde imiş. Yıldızlara dokunuyormuş nam tenahiye yetişmiş gibi seziyor. Düşünce bir yıldızdan öteki yıldıza uçuyor. Büyük muammaya nüfuz ediyor. Okyanusların nefes götüren en kısa yoludur. Saadet e, en kısa, e, nerede kaldık? <gülüyor> evet. Düşünce bir yıldızdan öteki yıldıza uçuyor. Büyük muammaya nüfuz ediyor. Okyanusların nefes alması için, sükunet içinde derin nefes alınıyor. İç lacivert gökler gibi duru. Göklerdeki yıldızlardan yerdeki yosunlara kadar. Hepsi kendi göğsünüzde. Hepsi bize boyun eğmekte. Bu, hal, bu halden bize kalan hatıra İçimizde Derin Bir Heyecan Ve Hürmet izi Bırakmaktadır Kainatı Dolaştım En Büyük Yıldızlardan En Küçük Atomlara Kadar Zaman Ve Mekan Aşarak Ruhen Uçsuz Bucaksız Yaratılış Alemini Dolaştım Bir Çok Güneşler Yıldızlar Gördüm Her Birinde Kainatı Dolaştım Her Birinde Kainatı Dolaştım En Büyük Yıldızlardan En Küçük Atomlara Kadar Zaman Zaman ''Zaman ve mekan aşarak ruhen uçsuz bucaksız yaratılış alemini dolaştım. Birçok güneşler gördüm, yıldızlar gördüm. Her birinde sayısız ve hudutsuz güzellikler, gizlilikler. Kendi yolduğumu, azametimi görüp sarmaştım, şaşmıştım. İlah ile karşılaştım.'' Yani öyle bunu yaparken anladım ki bunu yapan birisi vardır. ''Beni nihayet ve ruh yaratmış olmasına şükranlarımı sundum.'' Böyle anlardan insan ilah ile yüz yüze gelmiş gibidir ve ölümsüzlüğünü sezmektedir. Tayin edilen ve okunan eşyanın nefisliğinden ve güzelliği karşısından sessiz bir itiraftır. Yani bu, bunu mesela bir insan bunu sezerken, bunu düşünürken, bunu tefekkür ederken dolayısıyla sessiz bir şekilde itiraf ediyor. Sonra o tabiatın yaratıcısının kudretini tanımadır. Sadece sessiz ve teşbih, tezbih, tenzih değil bilakis o ameli yani hareketli bir tesbihtir. Yine sadece iddia edilen gelişi güzel bir hürmet ve ihtiram değil bilakis amel, tefekkür ve vakit kurbanlarıyla meyve veren bir ihtiramdır. Şu ilim ilk sebebin idrakinin istihalesinin insana anlatılmakla istidlal yoluna başvurmaz. İşte o ilk sebep de Allah'tır Celle Celaluhu. Fakat o istihaleyi bize anlatmakla, çok açık programlarla yol gösterir. Şöyle ki, şu ilim, ilk sebebin, <gülüyor> şöyle ki aşama ve gücümüzün yetmeyeceğini, bütün hudutların nihayetine ulaştırır. Sonra bizi şu nihayetin yanında bir yumuşaklık, ...ve sükunet içinde durdurur. Bundan sonra da aklın kaybolduğu... ...kenarda küçük insan aklına... ...denk olmayan keyfiyetlerini bize gösterir. Sonra söylediği şeyle ilgili... ...tutar bir misal getirir ve der... ...şüphesiz ki suyun bir damlasını gören alim... ...hemen bilir ki... ...o belirli ve hususi ölçülerden... ...oksijen ile hidrojenin birleşmesinden meydana gelir. Şöyle ki... ...o nispetlerden biri diğerine muhalif olsa birleşmesiyle bir damla suyu görebilen çok daha kuvvetli ve şiddetli olgunluğa inanır. Yine bir parça dolu tanesine bakan ve inceleyen alimin durumu da böyledir. Onun zahir ve açık görünüşü altında onda olan en güzel ve şahane hendesi şekilleri de son derece dikkatli bir taksim görür. Hiçbir şekle şüphe etmeden o halıkımızın yani yaratıcımızın güzelliğini düşünür, onun hikmetinin inceliği ise bilinmeyen şu yönüyle daha büyüktür. Şurası muhakkak ki o da soğuğun şiddetinden donan bir yağmur damlacığı olmasıdır. Bu hususta tabiatçı bilginlerin görüşleri sayılmayacak kadar çoktur. 3-5 sayfa ile ifade etmeye imkan yoktur. Mevzumuzla ilgili zikrettiğimiz Kadarı kadarı bize yeter Biz bu tabiatçı bilginlerin görüşlerininlerini Şunun için şahit getirdik Ta ki gençlerimiz Dinlerinin şanı yüce olan Allah katında teyit edildiğini bilsinler Yani efendim Bunlara ihtiyaç yok iken diyor Biz bunları ihtiyaç Mesela gençlerimiz bak Tabiatçı hani derler ya Bizi mesela Allah yaratmadı tabiat yarattı O da kendi kendine oluştu Gibi yani bu kendi kendine oluştuğunuz fikrini sana söyleyen insanlara de ki bak bu tabiatçıların şehadetidir bu. Demek için diyor biz bunu buraya getirdik. İlim dine ancak kuvvet, sebat ve ona karşı olan iman duygusunu çoğaltır. Yoksa din zayıflatmayı, Allah inancını ortada kaldırmayı asla hedef etmez. Zaten ilmin sınırı meta, metafizik aleme geçmez o da tek söz sahibi din ve ona bağlı olarak yüce Rabbimiz'in Rabbimiz tarafından gönderilen ilahi kitabın bildirdikleridir. Allahü Teala'nın azamet ve kudretini tasdik edici olarak yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Gerek afakta gerek kendi nefislerinizde ayetlerimizi yakında onlara göstereceğiz. Nihayet onun hak olduğu şüphesiz kendileri içinde apaçık meydana çıkacaktır. Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması sana kafi değil mi? Fısilet suresi ayet 53. Evet. Bu efendim bunların şehadeti de bu tabiatçıların şehadeti de burada sona ermiş oldu. Bir dahaki dersimiz inşallah onu onu da not edin. Ayetlerde ve hadislerde geçen sıfatlar. Ayetlerde ve hadislerde geçen sıfatlar olacaktır inşallah. Evet. Şimdi bu imanla ilgili gene İslam'ın ilk şartı kelime-i şehadetle ilgili bir şiir okuyacağım inşallah. İslam'ın ilk şartı kelime-i şehadet, şehadet iman ile birleşir. Soylu ve köklü inancı kalplere yerleştirir. Müslümanları tek bir safta birleştirir. Bütün dünyayı Allah'ın hükmüne boyu neymeye çağırır. La ilahe illallah diyen insan kafir iken olur Müslüman. Resul-i Ekrem bunun için mücadele ettiği her zaman, mübarek kelime için döküldü kan, her zaman uyan ey gafil Müslüman kolay yerleşmedi iman. İslam'ın ilk yılında o kelimeyi söyleyen her insan nice Müslümanlar bu kelime için işkenceler altında verdiler can. Bu kelimenin aşkı idi Bilal'ı kızgın kumlara yatıran. La ilahe illallah davası idi. Yasir ailesini işkenceye tabi tutan. Bu davanın aşkı idi Habab'ın sırtına ateş koru koyan bu davanın aşkı babayla oğlu oğul olurdu birbirine düşman. Bu davadır Ebu Bekir'in can ve malını ortaya koyan. Bu dava içindi Ömer dayısını öldüren. Bu dava idi Osman ile Ali muharebelere sürükleyen. Bunun içindi muharebede nesibeyi delik deşik eden. Bu dava idi Abdurrahmanlara mallarını sarf ettiren. Bu dava idi Bedir ve Uhutta şehitler verdiren yavrum nereye bir dakika gitsem bir bak müsait mi ona göre git müsait mi ona göre git bu dava içindi müşriklerin odatı kü kibriyaya küfrettiren bilirlerdi ki putların sonu olacak o köhneleşmiş düzen putların kanununa red için seve seve can veren bu köhne düzenle birçok Müslümanları ezen Resulü kibriya onları hep tevhide çağırıyor bir türlü onlar putlardan vazgeçmiyor. Ebu Cehil ve Ebu Leheb o mübarek zata hep saldırıyor. Kâbede namaz kılarken kafasına işkembe atıyor. Durmadan o zata hakaret savuruyor. Kimi görürse o kafir bu adam delidir diyor. Geleni gideni onunla buluşmasın diye ediyor, vazgeçiriyor. Bu adam sihirbazdır baba ile oğul arasını ayırıyor diyor. Durmadan putlarımıza dil uzatıyor Bizi durmadan Birbirimizden ayırıyor. Kendisi akıllı bizi ahmak sayıyor. Bu iftiralar karşısında iman edenler devamlı çoğalıyor. Bu çoğalma onları çileden çıkarıyor. Bu baskılar durmadan hep şiddetleniyor. Bu baskılara karşı bir kısım Müslümanlar hicret ediyor. Kalan Müslümanlar da kalan Müslümanlara da boykot uygulanıyor. Şanı yüce peygamber durmadan tebliğ ediyor. Tevhid davası için Taif'e gidiyor Onları la ilahe illallah'a davet ediyor Takdir yerine alay ve hakaretlere maruz kalıyor Bedbat insanlar o zatı taşlattırıyor Sokak serserileri arkasına takılıyor Mübarek zatın ayakları kanlar içinde kalıyor Durumu gören Allah Cebrail'i gönderiyor Dedi ey eğer istersen Allah Taif'i yerle bir etsin diliyor Dedi ki o zat ben azap peygamberi değil rahmet olarak geldim diyor. Ya Rabbi bunlar bilmez bir kavimdir. Zürriyetlerine hidayet ver diye dua ediyor. Ağlıyor, sızlıyor kurtuluşları için Allah'a yalvarıyor. Sen böyle bir peygamberin ümmetisin. Kelime-i şehadetle yükselsin sesin. Putlara karşı değil Allah'a boyun eğsin nefsin. Kelime-i şehadeti sen basit mi zannettin? Kelime-i İslam dininin temeli. O kelimeyi duyurmak için yer ve gök inlemeli. Allah'ın adını yüceltmek için koy baş gövdeyi ve eli. O inançla kalkarsan, dünya karşına çıksa durduramaz bu seli. Yıllardır sen hep kelime-i şehadeti söylersin. Peygamberini daha tanımadın çıkmaz hiç senin sesin. Yaşamadan... Yaşamazsan bu ilahi emirleri Allah katında yalancısın. Ya sen bir din tüccarı yahut dolandırıcısın. Dünyada bir buçuk milyar Müslüman bu kelimeyi söyleyen, senin başını koparıp ezdiler, hani seni temsil eden? Sen bir zaman dünyaya meydan okur, okurdun, hani senin, senin otoriten? Bunu bilesin artık seni vurdular, kalbinin ta derinliklerinden. Hani sana bırakılan o peygamberi zişanın emaneti. Emanet yücedir onu korumakla yükselir İslam ümmeti. O kamil emaneti yitireli üzerinden asırlar geçti. Emaneti koruyamadık kabul ettik zilleti. Çobansız sürüye kurtlar dalar demişler atalarımız. Çobansız kaldık onun için dökülür bunca kanımız. Değil mi? İlahi kelimetullah için kurban olsun malımız ve canımız bunun için hazır isek kurtulur namusumuz imanımız. Tek çaremiz Kur'an'ı yeniden ihya ile. İlahi kelimetullah için dolaşalım ilden ile. Olalım tek vücut, tek kalp ile. Yazalım bir tarih dünyaya yayılsın dilden dile. Evet. Bu da İslam'ın ilk kelim, şartı Kelime-i Şehadet idi 15. bölüm. Evet. Şimdi edeb Lisan'da okuyoruz inşallah. edeb Lisan'da işleyeceğimiz konunun başlığı gıybeti edilen mümin kardeşini savunmak. Yani bir Müslümanın yanında bir Müslüman kardeşi gıybet edenin karşısında onun gibi mümin bir Müslüman karşısına dikilerek hayır sen bu kardeşimi gıybet edemezsin diyerek onu savunmak. Evet. Bu burada da 171. hadisten başlıyoruz kaçıncı hadisten başlıyoruz yaz yaz aman nereye 171 ama nereye deftere yaz unutmayasın 171. hadis Ebu Derda radiyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatü selam buyurdu ki kim kardeşinin hakkında gıybet edilirken bu gıybete mani olursa kıyamet gününde ırzının korunması Allah üzerine bir hak olur bakın kim kardeşinin hakkında gıybet edilirken bu gıybete mani olursa kıyamet gününde ırzının korunması Allah üzerine bir hak olur. Yani Allahü Teala da onu korur. Esma binti Yezid radiyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatü selam buyurdu ki kim kardeşi gıybet edilirken onu savunursa Allah'ın onun ateşte koruması bir hak olur. Allah da kıyamet gününde o kardeşini savunduğundan ötürü onu ateşte koruması onun üzerine bir hak olur. Cenab-ı Hak kendisine onu hak sayıyor. Ya görüyor musun? Ne kadar Müslüman karlıdır değil mi? Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhu'dan ve Ebu Talha radıyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Bir yerde Bir Müslümanın şahsiyetine Saldırılır Ve şerefi noksanlaştırılır da Kardeşi ona yardımı Terk ederse Allah da onun yardım istediği yerde Yardım etmez Bir yerde bir Müslümanın şerefi düşürülür Şahsiyetine saldırılır da Kardeşi ona yardım ederse Kendisinin yardıma Muhtaç olduğu yerde Allah ona yardım eder. Görüyor musun? Ne kadar Müslüman karlıdır. Ya. Cabir bin Abdullah'tan kim Müslüman kardeşine gıyabında yardım ederse Allah ona dünya vaharette yardım eder. Gıyaben. Mesela örneğin bir Müslüman kardeşim benim yanında kötüleniyor. Ben de gıyaben, ya kardeşim bırak sen işi ya. Sen önce bir dön kendine bak. Dediğim zaman bu Cenab-ı Hak diyor ki kim diyor bir Müslüman kardeşini gıyabında yardım ederse Allah da ona ve dünyada ve yardım eder. Bakın ne kadar güzel bir efendim kar. Sen bir Müslüman kardeşini efendim savunuyorsun Allah da seni savunuyor. Hem dünyada hem ahirette. Aynen gıyabi yapılan bir dua gibi. Sen gıyaben bir kardeşine dua ediyorsun. Mesela diyorsun ki Allah'ım sen bu kardeşime şunları şunları esan et. Yanındaki melek de diyor aynısı senin olsun. Onun gibi. Ömer radiyallahu anudan sefi kimseyi insanların şerefine dil uzatırken gördüğünüzde sizin onun sözlerini geri çevirmenize mani olan nedir? Dediler ki bizler onun dilinden korkarız. Bunun üzerine Ömer radiyallahu dedi ki bu ona tanık olmanızdan daha düşük bir şeydir. Yani siz ona tanık oldunuz ya ondan daha düşük şeydir. 176. hadis Tarık radiyallahu anhudan Sad bin Ebi Vakkas ile Halid bin Velid radiyallahu an arasında bir konuşma geçmişti. Bir adam Sad radiyallahu anhunun yanına giderek Halid radiyallahu anhunun aleyhinde konuştu. Sad radiyallahu dedi ki sus bizim aramızdaki şey dinimize varmadı. Bizim aramızdaki şey Dinimize varmadı. Yani dinimizin usulüne göre hareket etmedik. Muaz bin Enes el-Cüheni radıyallahu teala anhu'dan babasından rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü selam buyurdu ki kim mümin kardeşini bir münafığın gıybetinden korursa Allah onun etini cehennem ateşinden korumak üzere bir melek gönderir. Kim de bir Müslümanın ayıbını araştırmak için ardına düşerse Allah onun cehennemin bir köprüsü üzerine hapseder. La ya. havle ve la kuvvete Hazım bin Ebi Hazım'dan Meymun bin Seyyah gıybet etmezdi ve yanında kimsenin gıybet edilmesine de müsaade etmez, engel olurdu. Mani olamaz ise kalkar giderdi. Yani baktı gıybet mesela yapılıyor. Eğer engelle mesela mani olurken engel olmadı. Efendim, engel olmadı yerde de kalkıp gidersin. Ebu Derda radıyallahu an dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim bir kardeşinin şerefinden gıybeti reddederse Allah da kıyamet gününden onun yüzünden ateşi geri çevirir. La havle ve la kuvvete Evet. 180. Ayet hadiste kalıyoruz. Söz taşıyıcılığın kötülüğü. Başlık. Yazın. Söz taşıyıcılığın kötülüğü. Yani bir mesela benim sözümü sana, senin sözünü ona, öbür sözünü öbürüne götürmek. Yani bu, bu da kötü bir şey olarak söylenmiştir. Tabi bunu şeyleri de var. Ee, teferruatları da var. inşallah Burada kalıyoruz. Taşıyıcılığın kötülüğü. Evet. Ana çizgileriyle İslam fıkhının 72. bölümün 1. kitap 4. bölümün delilleri. 73 abdestin farzları ve sünnetlerin delilleri. 74 abdestin farzlarının delilleri. 75 bir niyet etmenin delili. Abdestin farzlarında geçmişti ya. Bu şimdi onunla ilgili deliller. Niyetin delili nasıldır bakalım? Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki herkes yaratılışına göre, yaratılışında bulunduğu hal ve niyetine, asli tabiatına göre hareket eder, amel eder buyurdu. ayette geçen şakilesine göre demek niyetine göre demektir. Bu ayeti kerime İsra Suresi 84. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Fetihten sonra hicret yoktur, lakin cihad ve niyet vardır.'' buyurdu. Bu da Buhari tercümesi, Mehmet Sofuoğlu cilt bir, sayfa 209, İman, Ötüken yayınları, İstanbul. Hazreti Ömer radiyallahu anhı'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameller niyetlere göredir, her kimse için ancak niyet ettiği şey vardır.'' Bu da Buhari, Müslim, Tecrid-i Sari, Efendim, Ebu Davud gibi, Nesai gibi kitaplar bunu efendim nakletmişler. Onun e, hepsini okusam biraz zaman alıyor. Bu niyetle ilgili delildi. 76. bölüm 2, 2 yüzü yıkamanın deliliyim. Yüzü yıkamanın delili Rabbimiz, şu Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yüzlerinizi yıkayın. Bu Maide Suresi ayet 6, Nisa Suresi ayet 43'te geçiyor. 77. bölüm 3 ellerle beraber kolları yıkamanın delili. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Bu da Maide suresinin 6. ayeti. Bu ayetteki ile edatı me'a anlamındadır. Beraber yani. Dirseklere kadar yani. Şu hadisi şerif buna delalet eder. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan şöyle rivayet edilmiş. Abdest alırken önce yüzünü yıkadım. Ne dedim ben? En son. <gülüyor> <gülüyor> önce kulak. Bak. Kula ders esnasında kulaklar burada olsun. Ders esnasında kulaklar burada olsun. Gözünüz efendim alacağınız şey üzerinde olsun. Tamam mı? Bak şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl abdest almış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken önce yüzünü yıkadı. Sonra aynı şekilde sol kolunu yıkadı. Sonra başını mesetti, Sonra topukları dahil. Yani sağ ve sol. Önce yüzünü sonra sağ ve sol kolunu Sonra başını mes Sonra topukları dahil sağ ayağını yıkadı. Ve ben Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle abdest aldığını gördüm dedi. İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken böyle görmüş. 78. bölüm 4. farzın efendim delili baş, 4 başı mesetmenin delili başı mesh delili Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Başlarınızı meshedin Bu da Maide Suresinin 6. ayet kelimesi. Kerimesi. Mughire bin Şube'nin Radiyallahu Teala Anhu'nun Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in abdest aldığını sadece nasiyesini, alnını ve sarığını mesh rivayet etmiştir. Bu da Müslüm rivayet etmiş bu hadisi. 79. bölüm 5 topuklara kadar ayakları yıkamanın delili. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Bu da yine Maide suresinin 6. ayet kelimesi. Burada ila edatı mea anlamındadır. Yukarıdan naklettiğimiz Ebu Hureyre hadisi buna dalalet eder. Amr bin Abdullah Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Mekke'den Medine'ye giderken yolda bir su gördük. Bazıları acele ile koşup abdest aldılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların topuklarına su değmediğini görünce şöyle buyurdu. Abdest almayı tam yapın ancak ateşte yanacak topuklara yazık. Birisinin topuğundan biraz kuru bir yer görmüştü. Demek ki abdest alırken ne yapmak lazım? Yıkanacak yeri tamamen kuru yer bırakmadan yıkamak lazım. O kuru yeri görünce o kuru kalan yer efendim ateşte yanacak, topuk olacak dedi. Seksen bölüm seksen altı tertibin delili. Tertip yani sırasıyla yapmak yani abdestin farzlarını sırasıyla tertibine göre yapmak. Nasıl olur? Yani önce niyet etmek, sonra yüzü yıkamak, sonra elleriyle beraber kolları yıkamak, sonra başı meshetmek, sonra topuklara kadar ayakları yıkamak, bu sıralamanın adına da tertip denilmiştir. Bunun delili de Yüce Rabbimizin şu ayet-i kerimesidir. Bu ayette abdestin farzlarını sıraladığımız tertibin aynısıdır. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü, ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayınız. Bu namailes suresi ayet 6. Çünkü Allahü Teala abdest ay ayetinde yüz ve elleri yıkamak farz olduğu halde aralarını diğer bir farz olan başı meshetmekle ayırmıştır. Arap edebiyatında bu ayırma ancak bir fayda için yapılır. Buradaki fayda ise tertibin ehemiyetidir. Ayette bu ayetteki bu sıra tertibin farz olmasını gerekmektedir. Ayrıca Resulullah Aleyhisselat vesselam Allah'ın başladığıyla başlayın hadisi say hadisi geneldir. Allah'ın başladığıyla başlayın. Yani Allah ne ile başladı? Dedi ki yüz ve elleri yıkamak farz olduğunu söyledi. Önce ne dedi? Önce namaza kalktığınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız. Başlarınızı mesediniz ve ayakları topuklara kadar yıkayınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah'ın başladığıyla başlayın hadisi geneldir. Sahi bir hadistir. Geneldir. Onu O da Maide suresi 6 yani. Bunlar hepsi Maide suresinin 6. ayet-i kerimesinin içindedir. Hadis olarak. He? Hadis olarak da efendim ee, Buhari Bab 30 Vudu. Müslim 241. Evet. Abdestin 3. farzında kaydettiğimiz Ebu Hureyre'nin hadisine geçen sümme edatı ile atıf yapılmıştır. Bu da alimlerin ittifakıyla tertip içindir. Konumuzun uzamaması için o hadisi tekrar kayıt etmedik. Lütfen elleri yıkama deliline bakınız. Ayrıca okuyucu kardeşimin arttı, araştırma hevesi artsın diye şu kaynakları kayıt ediyorum. Bunlar abdestin tertibi ile alakalı kaynaklardır. Sadece konumuz uzamasın diye kaynakların cildini, sayfasını ve hadis numarasını vereceğim inşallah. Bunlar biraz baya e, bayağı bir şey var. Burada Ebu Davud, Ebu Davud var. Ebu Davud tercümesi var. Ondan sonra Buhari var, Müslim var, İbn Mace var, Tirmizi var. Efendim Et-Tacami'u'r-Rusul var, et ve Terhib var. Fıkıh kitaplarda El Mühezzep, Haşiyetul Beycuri, Şafii, El Üm, -Umm, Muğnil Muhtaç, İmam Nevevi Mecmu, Şerhi İbni Kasım, Fıkhı Sünne ve Fıkhı Menheci gibi bu kitaplar mesela kaynak olarak efendim verilmiştir. Evet. 81. bölüm. Bakalım saatimizin durumu ne oldu? Evet. Eee. Şu 81. bölümü bitireceğiz inşallah. Ne yavrum? 81. Ha? Neyi? Ha, bu şeyden sonra olur. 81. bölüm abdestsiz olanın namazı kabul edilmez deliliği. Buraya dinleyelim. Abdestsiz namaz kabul edilmez. Ebu Hureyre radıyallahu anhı'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Abdestsiz olduğu zaman abdest alıncaya kadar Allah hiçbirinizin namazını kabul etmez. Bu da Ebu Davud taharet bölümünde geçmiştir. Ebu Davud tercüme ve şerhinde geçmiştir. Buhari'de de geçmiştir. Müslim'de geçmiştir. Tirmizi de geçmiştir. geçmiştir. Müsned-i Ahmet bin Hambel de bunlar hepsi kaynaktır. Tabi bunların sayfalarını da vermedim. Bunları da hepsi, bu hadis bu kaynakların tamamına geçiyor. Bir hadis-i şerifte züri şöyle demiştir. Ben, ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Şu benim abdest alışım gibi abdest alıyordu. O her kim benim şu abdest alışım tarzında abdest alıp sonra içlerinde kendi nefsiyle konuşmayarak iki rekat namaz kılsa onun lehine Geçmiş günahları mafiret edilir buyurdu. Abdest sünneti diyoruz ya. Bu da efendim Buhari Bab 29 Vudu. Ayrıca Buhari tercümesi Ötüken yayınları Cilt 1 sayfa 310'da geçmiştir. Evet bunu da burada kalıyoruz. Bir dahaki e, dersimizde 82. bölümün abdestin sünnetlerinin delilleri. Abdestin sünnetlerinin delillerinde kalıyoruz inşallah. Evet bu arada Yapabileceğimiz bir ilave Kafamıza takılan bir soru Varsa Bunu şimdi dile getirelim inşallah Önce büyükler Önce büyükler Dedim ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Huzuruna iki kardeş gitti Bak iki kardeş gitti Şimdi O iki kardeşten birisi konuşmaya başladı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginiz daha büyüksünüz dedi. O büyük olan kişi o konuşan kişi abim daha büyüktür dedi. O zaman sensuz sus abim konuşsun. Yani öncelik yani nedir? Yani öncelik hakkı büyüğün hakkıdır. Evet. Şimdi biz önceliği Cafer abiden başlıyoruz inşallah. Şöyle bir uzat. Dur açayım ben. Ee, bu kıymet konusunda kıybet, Mesela bir toplantıda bir yerde bir işlerinde Bir şey görüşüldüğü zaman olduğu gibi Mesela konu, ismi geçen Konulaş arkadaş oldu, olmuyor Ama onun Görüşlerinin güzel yanları veya noksa yanları da konuşuluyor yani evet. Kendi olmadığı için O toplantıda o konuda işlendiği için ee, çok zaman oluyor yani insanın, kişinin orada bulunmadığı zaman konuşuluyor. Evet. Ee, bu konuşulmadan dolayı da Evet. evet. Bu iş kıybeteci değil evet. mi? Evet. Şimdi, e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir dedi? Gıybet bir insan Mesela diyelim ki yüz yüzeyken yanında bir şey konuştuğunda hoşuna gitmeyen, arkasında konuştuğun şey de gıybettir. Bu bir. İkincisi Bu gıybetin efendim, mesela e, neden mesela, eğer ki o gıybet, mesela e, konuşulan şey onda varsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabi soruyor. Diyor ki ya Resulullah ya ben konuştuğum şey onda varsa, konuştuğum şey onda varsa gıybettir. E, yoksa iftiradır. E o halde güzellikler anlatılabilir. Mesela çirkinlikler değil de işte efendim şu çok takvalı bir insandır. Allah razı olsun. Yolu hoştur. Gittiği yol güzeldir. Ama mesela e, rencide edici olarak değil. İşte efendim ya işte şöyle bir... Fakat eğer söylediği bir şey Kur'an'a ve sünnete dine, dinin tabiatına, ruhuna aykırıysa bunu konuşmakta gıybete girmez. Hatta fasıkın fıskını açıktan günah <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Açıkta günah işleyen bir kişinin günahını mesela bir topluma nakletmek bu gıybet olmadığı gibi bunu nakletmek vaciptir. Niye? Çünkü toplumda o kişinin günahını işleme o yaptığı günahı efendim diğer insanlar o günaha alet olmasınlar. Onu işlemesinler diye bir bu mesela İmam Gazali Hazretleri geçen e, bir kitabın ismini vermiştim. Şeyin e, dilin afetleri isimli bir kitabında yani bu şeylerde de var. Mesela diğer bazı kitaplarda da mesela var. İşte dilin afetleri hadis kitap hadis şeylerde de var. Dili mesela koruyan şeyle ilgili mesela bablar da var. Şimdi bu dilin afetlerde diyelim ki siz malınızla canınızla bedeninizle bir şeye zarara uğramışsınız. Birisi size zulmetmiş. Siz bu zulmeden kişinin zulmünü anlatmanız şey değildir. Mesela gıybet değildir. Ne yapmış mesela? Irzınıza leke sürmüştür. Namusunuza leke sürmüştür. Malınıza, canınıza efendim zarar getirmiştir. Bu getiren kişinin efendim yaptığı bu zararı bu efendim dine, diyanete, maneviyata yapmış olduğu o zararın konuşması bu gıybete girmiyor. Gıybet nedir? İşte adam keyfi. Ya mesela o gün bir tanesi böyle oturuyorum. Ben birisini sordum, kardeşini dedim, kardeşin nasıl falan. Baktım, hemen tuttu. Ya işte falan hocanın efendim şeyinde o şey olmuş. Onun arkasına takılmış, onu adam olmuş. E bu gıybettir. Sen bunu niye mesela şey yapıyorsun? Yani o hasetli Gıybet niçin yapılıyor? Gıybet her zaman söylüyorum, gıybet efendim e, düşük insanların en alçakça yapılan saldırı silah saldırısıdır yani. Alçak meselaların yapmış olduğu mesela diliyle, eliyle, kalbiyle yapamadıklarını hasetlerinden, efendim işte çekememezliklerinden, efendim gururlarından, kibirlerine yediremediklerinden onların en mesela çok kullandıkları efendim şeylerden birisi de haset silahı, efendim işte gıybet silahı. Anam mesela yanında bir şey konuşamıyor. Mesela öyle insanlar var ki ben mesela şeyden e, belki duymuşsunuz. Fatih'te Sadretin Yüksel Hoca Efendi diye bir hoca vardı. Bilmem duydunuz mu? Kendisi Bitlisli ama büyük bir alim gerçekten. Ben onu Allah gani gani rahmet eylesin. Bir iki kez onu ziyaret ettim. Fiilen. Onu mesela e, büyük bir efendim e, ilmi e, kariyere sahip olduğunu gördüm. Fakat Bizim insanların onu çekemeyen, özellikle bizim Doğu, mesela Kürt e, efendim e, şey alimleri adamın mesela fi, şeyine ilmine mesela şey olama yanında yanındayken konuşamadıklarından ötürü arkasından bol bol çamur atıyorlar. Yok ya bu işte bunu söyledi doğru değildir, şöyle değildir. Adam yanında delilleriyle ispatlarıyla ayetle hadiste getiriyor, Aha diyor mesela budur diyor. Konuşamıyorlar arkasında yok Sadreddin böyle, yok Sadreddin şöyle. E ya bari senin gücün ona yetmiyorsa, bari ilmin o seviyede değilse teslim ol. Bir şey konuşma, bari günaha girme. Yani bize bu hastalık var yani. İşte onun için yani keyfi bir manada yapılan herhangi bir saldırı gıybettir. Değilse iftiradır. Mesela diyelim ki siz mesela ben sizin hakkınızda siz yokken ben mesela işte dedim ki Cafer abi böyledir. Eğer o sıfat varsa bu gıybettir vasfı yoksa sana bir iftira yapıyorum. Eğer bu sefer hem mesela o o da var. Mesela ayrıca başka şey de konuşuyorsam bu sefer bir konuşmakla iki mesela günah birden kazanıyorum. Hem gıybet günahı, hem iftira günahı. İşte onun için dil burada çok dili çok iyi korumak lazım. Zaten Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh, hazretleri Peygamber Efendimiz'e ya Resulullah biz dili, dillerimizle, konuştuklarımızla sorumlu muyuz diye sorduğunda Anan seni yitirsin ya Muaz. İnsanları cehennem çukuruna efendim tepe taklak attıran dilleri yüzünde değil midir? Onun için dil çok gerçekten. Yani dilin et, eti yok ki, kemiği yok. Sağa dön sola, istediği şekilde istediğini yitiriyor, istediğini yıldırıyor, istediğini kaldırıyor, istediğine istira atıyor. istediği her şeyi yaptırıyor. Yani hele şu asrımızda insanlar o kadar öyle bir efendim haysiyet ve şereflerini kaybetmişlerdir ki en yakın insanlarını bile o toplumun içerisinde yeter ki şeref ve haysiyetlerine leke gelsin diye bunu insanlara efendim çekinmeden anlatırlar. İşte onun için burada tabi Müslüman efendim İslam şahsiyetine, dinine, kitabına uygun bir şekilde efendim her konuda dinin emrettiği şekilde efendim dilini korumakla mükelleftir. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Başka bir emriniz var mı? Yavrum Peki. Şeyin efendi herhalde. <gülüyor> Evet, mes mes hakkında mesela burada işte başı meshetme mesh hakkında delil getirirken ama burada tek bir hadis-i şeriften mahssettiriz. Evet. Anını mesahını meshetmiştir diye. Evet. Burada e, siz başı mesetmenin tamamen yani boydan tüm başı mesetmenin işte müstahap olduğunu söylemiştiniz. Evet. E, tek bir şeyinde e, dörtte 1'inin meshedilmesinde e, evet. farz olarak değil mi? Tabii. Farz olarak evet. bahsetmiştiniz. Burada evet. bunu ayıran şeyleri soracaktım ben. Hani evet. bu her tarafın meshedilmesinin delilleri nedir? Hani e, burada tam farzdan bahsettik. Yersiz sünnetlerine geçmeyek, sünnetlerine bahsedecektiniz bunlar evet. ama evet. ben bu mesele hakkında daha detaylı bilgi iş... Evet. Şimdi e, Allah razı olsun. Bu başı mesletmenin delili bu, biz şu anda dikkat buyurursanız abdestin farzlarının delillerini üzerine durduk. Bu sünnetlerine geçmedik. Mesela sünnetlerde efendim e, abdeste mesela alırken başın tamamını mesela kaplama mesela sünnet olduğunu söyleyenler de var. Dörtte birini yap yapacak olduğunu söyleyenler de var. Efendim bir parmak dokunduğu takdirde o sünnet yerine gelir diyenler de var. Ona da inşallah bu e, şey abdestin sünnetlerdeki deliller de gelecektir. Zaten biz onu daha önceki efendim delilleri okumadan önce onu görmüştük. Efendim e, Hanbelilere göre böyleydi, Malikilere göre böyleydi, Şafililere göre böyleydi, Hanefilere göre böyleydi. Onları mesela görmüş olduk. Burada da o işin bir nevi özeti işte yani orada o gördüğümüz derslerin bir kayna ana kaynakları. Yani, yani mesela bu görüşler nerede çıkmış? Bu ayetlerde çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Bu farzlarda o görüşler bu farzlarda çıkmıştır. Ve nihayetinde bazısı bu mesela farzlarda efendim işte bazısı diyelim bu Yüce Rabbimiz de buyuruyor başlarınızı mesh edin. Efendim e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de hadis-i şerifte efendim Hz. Şube, e, Mughile bin Şube'nin abdest aldığını sadece nasyesini diyor. Alnını ve sarını mesh rivayet etmiştir. Yani alnını da meshettiği o da olmuştur. Sarını meshettiği de olmuştur yani. İkisi de o şekilde yap, yapmış olduğu zaman da olmuştur. Yani burada bu mesela eee meseh nedir yani? Meshen var oluşunun delilidir. İşte bunun teferruatı ise işte kimi ulema efendim o sünnetler sünnetler zikredilirken işte kimisi bir parmak kadar yeter. Mesela bu Şafiilere göredir. Hanefilere göre efendim bir parmak değil de efendim başın dörtte biri ancak yetiyor. Fakat kaplamanın tamamen müstehap olduğunu Diğer mesela efendim alimlere de kaplamanın mesela sünnet olduğu konusunda bu konu daha önce işlemiştik ve sünnetlerde de geçiyor inşallah. İlerideki sünnetlerin delilleri de bu geçecektir inşallah. Evet. evet Toparlaman gereği sevabı burada. Evet abdestin farzı olarak biz burada baya bir şıbaptan bahsettik. Normalde abdestin farzı dört müdür? Dörttür. Mesela e, kimi ölemeye göre dörttü, kimi ölemeye göre altıdır. Şimdi burada mesela niyet. Niyeti biz burada farz olarak aldık. Değil mi? Ha. Niyeti farz olarak aldık. Bu beş, et, beş oldu. Ha. Bir de? Ee, bir de ha. tertip bir de aldık. Altı etti. Biz ha. bu altı, bu haneti e, şeyine fıkkına göre mi bu dördü Hanefi fıkhına göredir, altısı Şafii fıkhına göredir. Önceki diğer e, ölema, kimi ölema da yedi var, kimi ölema da yine altı var yani mesela. Kimisine efendim, e, başın efendim, e, mesela peş peşe mesela ara vermeden de vardı, kimisine tertip de vardı. Şimdi burada bizim mesela bu e, mesela farz olan kısım ittifaktır dört efendim eli Sünnet ve cemaatin dört mezebi de bu Kur'an'daki farzın ittifak oluşu Kur'anla ittifak edilen farz burada vardır. Bunun haricinde mesela Kur'an'da olmayıp da Sünnetle efendim farz olan işte mesela birisi ter, niyettir innemele amalubin niyat, diğeri de tertiptir, diğeri de tertiptir. Bu da mesela tertip. Şimdi bu tertip önce mesela bu e, daha önce de de söylemiştik. Mesela bir tertip diyelim bir niyet. Mesela burada efendim bir kısım ulemaya göre o niyet farzken mesela fakat diğer kısım ulema, mesela Hanefi ulemasına göre niyet sünnettir. Misal diyelim. Şafii ulemasına göre niyet farzdır. Hanefi ulemasına göre niyet sünnettir. Diğer önceki mesela Hanbeli ve Malikiler de işlemiştik. Bunun yanı başında efendim mesela tertip Yine Hanefi ulemasına göre sünnettir, Şafii ulemasına göre farzdır, Hanbelilere göre de farzdır. Şimdi böyle olmakla beraber e, bu mesela efendim tertip e, niçin e, mesela çıkıyor? Mesela burada bir kısım ulema bu mesela tertibi mesela Kur'an'ın ayetinden çıkartırken <gülüyor> şeylerde de diyor ki fark etmez diyor mesela efendim bunu diyor efendim istersen öncelikli de yaparsın sonralıklı da yaparsın yani bu tertip farz değil olsa sünnettir diye iştihatta bulunmuşlardır. İşte onun için burada 4 fa, efendim farz olan e, abdestin farzları Kur'an'ın e, efendim ayetiyle sabit olup bir kısmı da efendim şeyle e, hadislerle sabittir. Efendim tertip de yine ayetin işte müstehit imamların anladığı şekliyle. Mesela şimdi düşünün ben burada bir ayeti okuyorum ben farklı bir şekilde anlıyorum siz ilmen daha ben de ileri safada olduğunuz için sizin anladığınız o ilmi kariyerlerde meselelere baktığınızda benim mesela çıkardığım istiğadından daha farklı bir istiğat çıkartıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu da kişinin anlayış, kavrayış, mesela ilmi kariyerine bağlı olan bir meseledir. İşte bir kısım ölemeden efendim e, bu e, ayetteki Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu o dört farzı sayarken sırasıyla saymış. İşte bu sırada bir tertip içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi de genel olmakla beraber siz Allah'ın başladığıyla başlayın. Siz Allah'ın başladığıyla başlayın. E, ayette Allah'ın başladığı başladığına göre tertip gerekiyor oraya. Yani burada da yani iki farz da sünnetle sabittir. O iki farz sünnetle sabit olmakla beraber bir kısım ölema onu sünnet olarak saymış, bir kısım ölema da onu farz olarak saymıştır. Tamam mı? Şimdi bizde e, bizim fıkhına göre de bizde hani gayr olarak toplum ben de öyle Tabii, ta ki şeyi bilene kadar abdest işte bu sünnetini ve farzını öğrenene kadar evet. biz de öyleydi mesela ola ki hani abdest alırken bir şey kaçırdığında hemen tutuyoruz, tek tekrar, tekrar baştan başlıyorduk. Evet. Yani öyle yani Türk kimse bize hani ab, bizde hani fı, fıkıhlar demek ki bizde de çok önemsin üstleniyor ki, kimse demiyor yani hani bir sıra ve şekil bizde de çok önemli herhalde. Evet ki önemli olmasa derdiler ki işte hani o, o kadar da önemli değil sırası nasıl bu şekli budur ama evet. Yani alamasanız da bir şey olmaz. Biz evet. biz bunu hani bu öğretildiği şekilde bu sıraya çok önem veriyorduk yani. Evet, Hatta yani evet. bilmeyen insan öyle yani bozdu hani şayet şeklini bozuyorsa veya da evet. yanlış yapmışsa birisini önce yapmışsa veya da o bir diğerini unutmuşsa sonradan alayım yapayım demiyor da evet. direkt baştan başlıyorduk evet. yani. Evet demek ki bizde de evet. bize de çok Şimdi, önemli. bu. Hani bir de bitti e, evet. mi? Bir de bir de niyet evet. niyet e, nasıl alınmalıdır Bunun detaylı. Niyet nasıl olmalıdır? Niyet farz derken nasıl bir niyet fazdır? Ne nasıl niyet etmek e, şey niyetin fazetini yerine getirir. Evet. Şimdi e, bu niyetin mesela e, yeri kalben oldu diyen alimler var. Açıktan efendim niyet getirilir diyen alimler var. Efendim dille mesela veya işte efendim açıktan olmayıp da e, yani hissen mesela getirilen diyen alimler var. Şimdi kimi mesela zahir açıktan getirmek sünnet sayarken kimisi bidat demiştir. Bunun efendim e, yeri kalptir. Yani Niyet ettim Allah rızası için İki rekat sabah namazının Farzını kılmaya Farzını kılmaya Efendim eğer Tek başına kılıyorsa bu şekil yapar Eğer tek başına kılmayıp da imamla kılıyorsa Niyet ettim Allah rızası için işte iki rekat Sabah namazının Farzını eda etmeye Uydum hazır olan imama Bunun şeyi bu Niyetler de bu. Yani niyet neyi mesela neyi yapıyorsan, hangi ibadeti yapıyorsan o ibadetin adını belirlemek, bilmek. Sabahsa sabah, öğlense öğlen, ikindiyse ikindi. Mesela abdeste de böyledir. Gusulda da böyledir. Efendim e, yani hangi şeyi neyle şey yapsan çünkü e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ameller niyetlere göredir. Yani düşünün şimdi mesela siz bir cami yap, yapma, e, yapmaya niyet etmişsiniz. Ben de bir cami yapmış. Bak dikkat buyurun şimdi çok önemlidir bu. Ben yaptığım camiyi belki işte birileri desin ki işte Halis hocam işte ya baksana adam cami yapmış be. Ben öyle mesela algılamışım veya kendimi öyle tanıtmışım bir riyakarlığa girme korkusu var. Bak. Ama siz de niyet etmişsiniz. Şöyle gıpta ediyorsunuz ya diyorsunuz baksana bu adam ne güzel. Keşke bunda olan imkan bende de olsa. Ben de Allah rızası için bir mescit imar etsem, yapsam siz o niyet üzere mesela ebedi aleme geçtiğiniz zaman benim o yapmış olduğum efendim camiden sizin o niyetiniz ona taşınır. İşte onun için niyette o çok önemli. Çünkü niyette şey yok yani e, mesela riya yok. Ama mesela ben yapmışım riyakarlık yapabilirim. Mesela ilim konuşuyorum ama Acaba konuştuğum belki şeytan beni konuşturuyor, bu adam ne güzel konuşuyor, bu adam ne güzel Kur'an okuyor, bu çok önemli yani. Bu adam işte efendim eğer mesela bu adam ne güzel okuyor, bu adam ne güzel sohbet ediyor, bu adam ne güzel vaaz ediyor derse o kişi başta kaybetmiştir. O gay ay aradığı gaye niyeti Allah'ın rızasını hedef güderek efendim o rızası doğrultusunda onun emirlerini öğrenmek ve öğretmektir. Mesela o, eğer öyleyse kazanır. Değilse çok güzel konuştu Çok güzel Kur'an okudu bak sana sesi ne kadar güzel Demek için bunu yaptıysa o da kaybediyor Çünkü riyakarlık Ayrı zamanda gizli bir şirktir Şirk de diyor mesela Riyakarlıktaki şirk o kadar kötü bir şey ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Siyah diyor karıncanın Siyah tarlada gece yürüyen Bir karıncanın durumuna benzer diyor İçine girer fark etmezsin Siyah gece Siyah kar karınca Siyah tarla ne de göreceksin, o nerede göreceksin otlarını nerede gitti karınca nerede gittiğini o kadar gizlidir yani ona dikkat etmek lazım. Yani hocam evet. Evet. Şey. Buyurun. Güzel bir vaizdi. Evet, şöyle yavrum amdı. Dede uzattı. Güzel bir vaizdi. Hakikaten de dede incisi. Çok tatlı sohbeti, çok evet. güzel bir vaizi. Dinleyen cemaatin bir de hayvana diyeyim kendi kendine için ne güzel. İlim sahibi. Ne güzel vaaz etti, bize anlattı. Allah razı olsun. Çok beğendim. Çok iyiydi. Çok güzeldi. Yani böyle demek, yani kendisine veya hocaya bir şey mi getirir mi yani? Bir durum mu olur? Yok. Evet. He. Allah razı olsun abim. Şimdi bu gıptadır. Gıpta mesela diyelim ki gıptanın olduğu yerde Mesela ne gıybet olur ne haset olur. Evet. Mesela diyelim ki siz ona haset ediyorsunuz. Mesela onu çekemiyorsunuz. Ayrı bir konu. Evet. Allah razı olsun ne kadar güzel. Keşke ben de onun gibi olabilsem. Keşke ben de onun gibi Kur'an okuyabilsem. Keşke ben de onun gibi sohbet anlatabilsem. Keşke ben de onun gibi insanlara Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını Allah'a götüren yolları öğretebilsem keşke Rabbim bana bu imkanları verse demek bu günaha, günaha da sokmaz insanı, gıybete de girmez. Dolayısıyla yani o insanı bir teşvik mahiyetinde olan bir şeye sürükler. Eğer o kişi o işe vesile olduysa sen de mesela efendim o şeyi sevabı sevabına ortak olursun, o da o anlatan kişi de sevabına ortaktır. Evet. Allah razı olsun. Buyur baba. Şimdi niyette illa yani bunu şeklen dile getirmek, şey midir mesela, tamam Kalben de e, Hani, niyet ettim Allah rızası için bunu yapmaya, yani Bunu derken bile aslında e, Ağzından çıkmasa bile, sen bunu söylüyorsun Dilinden çıkıyormuş gibi Ben şunu diyorum, mesela e, Namaz kılarken İmam önünde senle fazla kılacağım, biliyorsun ki imam da fazla Farz ve dördün Bunu biliyorsun, kalben ve bunun için yöneliyorsun sen. Bu ameli bunun için yapacaksın. Evet. Bu bir niyet değil midir? Ben niyetim olmasa zaten burada bunun için durmam. Heh, yani ben de şey yaparken, e, abdest alırken niyet ettim dille değil de, niyetim Allah razı için işte abdest alma değil de, e, sen işten çıkmışsın işte camiye namaz kalacaksın, niyetin ne Abdest duyuyorum. abdest alacağım başta. Işte. Evet. Gidiyorsun abdestliye, önce bir güzelce işte Eruz-i çekerek, bir abdest alıyorsun. Evet. Ama niyetin abdest alma niyeti. Zaten niyetim var yani. Niyetin evet. olmasa orada bulunmaz. Evet. Bu şey değil midir yani? Ben işte niyet, ya, mesela namaz kılarken de. Ya ben söylemedim işte Allah razı işte 4 ettim. İşte dört iki, iki namazın fazla eda etmeye uydum. Hazırın imama diye. hareket sayısını belirtmek Niye yani, yani bunu... dedim Allah'ın azası için işte sabah namazını farzını kırmaya, sabah namazını sünnetini kırmaya. veya işte sabah namazını, öğlen namazını farzını kırmaya uyduğum hazır olan İmama gibi. Hı -hı reka yok biz yani öyle bir şey nakil gelmemiştir. Şimdi o buyurduğunuz şekildeki şeyden niyet niyete o da sahiptir. Zaten siz o niyetle mesela hemen geçtiğiniz gibi Allah'a Ekber diye mesela o zaten kalbinize zaten niyetin yeri az ne dedik? Niyetin yeri kalptir. Yani dille söyleyip de efendim sünnet olduğu söyleyen nerede var bitat olduğunu söyleyen nerede var? Ama sahih olan niyetin kalben yapılmasıdır. Dile yapılırsa da bir sakınca olmaz. Yani illa efendim işte o niyetle geldiysen, o niyetle durabildiyse o da bir niyettir. Evet. Allah razı olsun. Soru soru Buyurun. Soru var mı? Ben, ben bir soru var. Amca, ne deyiver. Bir şeyin dışına kaldı ama ne yapayım? Bu arada, bu arada götüreyim. Şey. Hı -hı. Hocam şimdi abi sen Ebzü Besmele'yi çektik, niyet şey. ettim ablis almaya. Ee, Demin siz buyurdunuz ki, şey. işte o vaktin Ebzü billah mineşeynanirazim, bismillahirrahmanirrahim niyet ettim. Evet, doğru, doğru. Sabah namazının, namazı için ablis almaya. Evet. Şimdi sabah namazı için dersek, bu ablisi alırsa sabah namazını kıldıktan sonra bu ablisinin diğer vakitleri kılabilir miyiz? işimizi işlettiğe hiç sabah namazı için. Evet. Yoksa özrübesine e, çekip de e, niyet ettim abisi almaya destek de bu abisi alırsa evet. bu abisine sabah. Öyle insandır insamdır. Evet. Bazı insanlar gayet voksan sağlamdır. Yani sabah namazını abisine önlüyor de kılabi için evet. akşam namazını kılabilen insanlarımız çok var. Evet. Yani evet. Ben bunu bunu işliyorum şey, aslında. Allah razı olsun. Şimdi e, alınan abdesti yani bir şeyle tahsis etmemek lazım. Mesela yani işte ben işte bununla sabah namazını kılacağım veya öğlen namazını kılacağım veya Kur'an okuyacağım veya kabe Kabe'yi tavaf edeceğim. Şimdi zaten siz mesela abdest olmazsa namaz kılamazsınız. Abdest olmazsa tavaf yapamazsınız. Abdest olmazsa Kur'an okuyamazsınız. Bu şekil olmakla beraber şimdi onu ee, mesela işte bu abdestle şu namazı kılma değil de niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Bitti. Bu abdestler Kur'an'da okursun, namazda kılarsın, efendim Kabe'yi de tavaf edersin. Efendim yani abdestle yapılması gereken her ibadeti yapabilirsin. Hatta o abdesti, o abdest devam ettikçe ta sabah abdestiyle yatsıyı da kılabilirsin ama abdestin abdestle tazelemek sünnettir. Yani bu mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen o şekil mesela efendim bir abdestle iki farzı da kılmış, kıldığı zaman da olmuştur. Bazen de efendim ee o mesela vakitten vakite efendim her vakit abdest aldığı da olmuştur. Yani bunlar sahiptir. Yani yeter ki abdestin ee efendim şey olması ee yani sabit olması önemlidir. Evet. Tamam mı abi? Peki. Estağfurullah. <gülüyor> Ee, bazen bizim saçımız şey, uzun oluyor, evet. başımıza mesbelediğimiz zaman mesin olan ıslaklığı parmaklarımız dibine almıyor çoğu evet. zaman, evet. mesbeliyoruz belki iniyor, belki inmiyor. Evet. Ee, bir de sakalı şerefimizin bir mesele uzun, çok olan bir de yıkandığı zaman, tera kaptığınız zaman dibine de geçmeyebilir, belki geçiyordur, evet. geçmiyordur. Bir kulaklarımızın bu kıvrımlarına mes mi? Yoksa bunların buraları hepsinin su alması mı lazım? Şimdi bir de şey yapıyoruz mesela. Evet. Mes gibi oluyor yani. Mes evet. şey gibi oluyor abdestten. Evet. Ee, bir de abdestler için şimdi üç sefer ben yüzümü yıkıyorum ama icap ediyor ki ben yine temizlenmediği hissine şey yapıyorum. Ee, evet. Çok affeylesin burnumu yine temizlemek istiyorum. Evet. Bu sefer... Yüzümü su verme biraz şey oluyor. Evet. Üçü kaçırıyoruz yukarı doğru. Evet. Eğer işte işten dolayı yüzüm yağlı oluyor, Silkten. Abi alıyorum bakıyorum ki Yok temizlenmedi, yağlı. Evet. Evet. Bu sefer üçten yukarıda bir şey yapmak istiyorum. Evet. Bunda bu durum nasıl olacak? Evet. Şimdi Allah razı olsun. Bu şimdi önce bir meste baştaki meste başlayalım mest konusu. Yani başın mes etmektir. Mesela işte dediğimiz gibi kimi ölemeye göre mesela efendim bir parmak dokunulduğu yerde tamamdır. Kimi ölemeye göre dört parmağı mesela başın dörtte birini yaparsan o da kafidir. Kimi ölemeye göre tamamen. Şimdi o bir kere şöyle bir mest etti mi o yetiyor. O yetiyor. Zaten mes mes demek elini, ıslak elini efendim o başa koymak. O Mesela bu bazen sarık üzerine de yapılabilir. saç üzerine de yapılabilir. Bunda yani illa efendim su şeyin altına girecek diye bir şart yok. Yani yeter ki ama parmağını zaten hilal ediniz ama sıkıntı yok. Ama sakalda durum değişir. Sakal durumu mesela diyelim ki bir e, sık sakal var bir seyrek sakal var. Seyrek sakalı karşıda baktığınızda eğer içi görünüyorsa yani deri görünüyorsa o seyrek sakaldır. Eğer deri görünmüyorsa o sık sakaldır. O seyrek sakal hükmünde olan kişi efendim o zaman efendim e, yani şey yapmasına gerek yok. Zaten onun altına giriyor. Ama sık sakal olan kişi efendim e, abdest aldıktan sonra bir avuç alıp mesela o şeyin alt kısmını şöyle şey yaparak böyle hilal sünnettir. Evet. Bu durum böyle. Bir de e, en son öbürü neydi? Ha, şey? mesela kulak mesli bu da mesela yeterlidir şu, şu şekilde de yeterlidir kulak mesli o, o da sıkıntı yok ondan sonra bir şey daha söylediniz öbürü neydi? Ha, yüzün şimdi e, farz sünnet olarak farz olarak bir keredir bir kere yüzü yıkadığınız zaman yani herhangi bir azanızı bir kere mesela yıkadığınız takdirde o farziyet yerine gelir ama sünnet olan üç defadır yani bu üçün dışına çıkarmamak çıktığın zaman sünnetin dışına çıkmış olur. Onu çıkartmamak gerekiyor. Ama diyelim ki mesela yüzünüzü yıkadınız, elinizi yıkadınız, elinizde mesela işte efendim ya, pakir, pas çıkmadıysa bunu mesela efendim yıkamakta sıkıntı yok. Ama farz olan yani sünnet olan üç kere, dört kere değil. Yani iki kere de değil, dört kere de değil. Bu şekil. bunu devam etmek lazım abdestten önce, ben önce güzel bir lazım. Heh, Onu da yapabilirsiniz. Tabii. Tabii. Yani esas sünnet olan önce abdest almak. Mesela şimdi gusuldeki bizi gusul alırken önce abdest alıp sonra efendim yıkama işlemine devam etmek. Mesela önce işte avret mahallerinin guslünü alıp tertemiz mesela şey yaptıktan sonra efendim normal abdest alır gibi abdest almak zaten gusul abdesti tepeden tırnağa o su hem abdest yerine geçer hem gusul yerine geçer. Evet. Onun için yani o noktada yani kir, paz mesela şey varsa bunda bir sıkıntı yok. Ama dediğimiz şekilde 2 de değildir, 3 de 4 de değildir yani. Yani 3 3. Evet. Buyurun canım bir şey söyle. Tamam. Peki, tamam. Burada başka sorunuz, ilave edeceğimiz Mustafa Efendi bir şey ilave edecek misiniz? Peki. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedun nebi. He, evet, tamam. Ala alihi ve Evet, Mehmet Şamil Efendi. Dedi soru soru il ilgili değil ama Hı. Allah her şeyi bizim emrimize verdiyse verdi mi neden? Hı? Allah her şeyi bizim emri, emrim, emrimize verdi mi? Neden? Ha. Allah niye her şeyi emrimize verdi? Niye mesela biz asansöre binerken dedik ki Elhamdülillahi lezi sahara lana hâza ve ma kunna lehumu krinin ve inna rab ilâ rabbina lemunqalibun Bu efendim Aleti, bu eşyayı, bu asansörü, bu yemeği, bu içmeyi, bu evi, bu elbiseyi bize mesela mısahar kılan, yani emrimize veren Allah'a hamdolsun. Allah bunu mesela bize veriyor, mesela bize bitki veriyor, bize efendim yemek veriyor, su veriyor, efendim elbise veriyor, biz onunla onu tanıyalım. Eğer elbiselerimiz olmasaydı mesela biz avret mahalimizi neyle kapatırdık? eğer Allah gıda vermeseydi biz neyi mesela açlıkta mesela Allah'a ibadet edebilir miydik zor olurdu onun için işte bu verilen efendim nimetler Allah tarafından kullarına bahşedilmiş bir ikramdır bak mesela sen bir yere bak burada mesela biz geldik şimdi ders yapıyoruz Cafer abi Mustafa amca Allah razı olsun onlar da ne yaptılar bak önümüze bize bir sürü ikram getirdiler nedir bu bir ikramdır yani bunu mesela kimse onları zorladı mı yok kendilerine yaptıkları bir ikramdır. Allah da kullarına dilediğine istediği ikramı yapar. İstediğine az verir, istediğine çok verir. O az vermesi de bir imtihandır, çok vermesi de bir imtihandır. Az verir, der ki acaba bu kul sapar mı? Yol, yolunda çıkar mı? Tevhitten ayrılır mı? Allah'ın dışında başka ilahlara tapar mı? Efendim putlara tapar mı? Putları yoluna gider mi? Efendim kötü yollara iletir mi diye onun sabrını dener bazen de efendim çok para verir, çok mal verir çok nimet verir, onunla da onu dener. Acaba bu onu onun Allah yolunda kullanır mı? Kötü işlerde mi kullanır? Fuhuş yollarında mı kullanır? İç, içkide mi kullanır? Efendim kumarda mı kullanır? Allah'ın yasak ettiği şeylerde mi kullanır diye bunun da sebebi bundan. Onun için yani bize verilen her şey bir hikmete dair etir. Tamam mı canım? Evet. Başka sorun var mı? Ahmet Efendi Evet. Sen sor bakayım onu sonra Ahmet Efendi. Sen, Su olmadığında to toprakla abdest alabilir miyiz? Heh. Su olmadığında toprakla abdest almak efendim o da suyun yerine geçer. Nasıl alırız? Şimdi önce tutarız şöyle. Aynen abdest alır gibi kollarımızı sıvarız. Tamam mı? Kollarımızı sıvarız. Şöyle sıvadık. Bu sıvama esnasında temiz bir toprak bulduk. O toprağa şöyle el, iki elimizi açarak şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle toprağa vurduk. Tamam mı? Vurduktan sonra bu ellerimizin iç kısmıyla bu mesela toprağın, toprağa vurduğumuz yerle şöyle bir kere şöyle yüzümüzü meslederiz. Yüzümüze süreriz. Tamam mı? Bu bu birincisi. Bir dart, iki darttır yani. Biri niyettir. Bir niyettir. Bir niyet yaptıktan sonra iki kere eliniz suya vırıyorsun. Bir kere toprağa, bir kere yüzünü, yüzünü meshediyorsun. Bir kere de tekrar vuruyorsun toprağa. Önce bak şuradan önce sağa şey yapıyorsun. Şu sağda şu üç parmağı bak buraya iyi dikkat edin. Üç parmak. Şu üç parmağı şuradan şöyle başlıyorum. Getiriyorum. Getiriyorum böyle bu üç parmak. Bak iyi dikkat edin. Bu üç parmakla şöyle dirseklerime kadar getirdim. Tekrar getiriyorum. Tekrar getiriyorum. Bak. Tekrar getiriyorum. Buradan gitti. Şimdi geldim. Bu sağ, sağ tarafı yaptım. Yine aynı üç parmak. Yine üç parmak. Bu üç parmağımla yine böyle yapıyorum. Bak şöyle. Şuradan tekrar. Şöyle sağ yaptık ya. Şöyle getiriyorum. Şöyle getiriyorum. Bak şöyle getiriyorum. Üç parmakla yapmıştık ya. Şimdi iki parmağımız kalmıştı. İki parmağı şöyle birleştirdim. Benim efendim şeyin yerine geldi. Bu teyemimi yaptığım takdirde bu efendim cünüplü bir insan için diyelim bir insan cünüp iken yıkanması gerekiyor iken efendim su bulamadı. Bu onun için cünüplükten kurtulmuş sayılır. Abdest için mesela namaz kılacak. O efendim şeyle o teyemimle abdest alabilir. Cünüplükten de kurtulabilir. Evet. Tamam mı canım? Anladır mı? Heh. Başka sorun var mı? Peki Ahmet Efendi senin? Başka? Yok. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain subhane rabbike rabbel izzeti amma yasifun ve selamun alel musselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma'as salavatın. Ve sallallahu ala ala صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>